1981, numaralı konu, Avef bin Mali'nin Arslan'la konuşması, evet, ben Eriha Kilisesi'nde Kaylule uykusuna dalmıştım, o sırada o kilise mescide çevrilmişti, halk orada namaz kılıyordu, uyandığımda bir Arslan'ın bana doğru gelmekte olduğunu gördüm, korkudan ayağa fırladım ve hemen silahıma sarıldım, Arslan bana, ben sana bir haberi tebliğ etmek için geldim, dedi, seni kim gönderdi, diye sordum, Arslan, Muaviye'nin cennetlik olduğunu tebliğ etmek için beni Allah gönderdi, dedi, Muaviye kimdir, dedim, Arslan, Ebu Süfyan'ın oğludur, dedi.